Yel mi mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Sancho Panza ile Don Quixote Dükle Düşesin Şatosundaki maceralarından sonra mızrak dövüşlerine katılmak üzere Zaragoza'ya doğru yola koyulurlar. Bir anda konaklarlar. Yemek saati gelince odasında dinlenmekte olan Don Quixote'a hancı yemeğini getirir. Don Quixote tam yemek yemeye oturmuşken yandaki odadan gelen konuşmalara kulak kesilir. Birileri şöyle konuşmaktadır. "Zat alinize yalvarırım Senor Don Jeronimo. Yemek gelinceye kadar Lamançalı Don Quixote'nin ikinci cildinden bir bölüm daha okuyalım. Don Quixote ismini duyar duymaz ayağa kalkar ve kendisi hakkında konuşulanlara kulak kesilir. Adı geçen Don Geronimo'nun şöyle cevap verdiğini duyar. Senor Don Juan, zatı halinizin bu saçmalıkların için okumak istediğini anlamıyorum. Lamançalı Don Quixote'nin öyküsünün birinci cildini okumuş birisinin, ikinci ciltten zevk alması mümkün değil. Yine de, dedi Don Juan, okusak iyi olur. İçinde iyi bir şey bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. Benim bu kitapta en hoşuma gitmeyen şey, Don Quixote'nin Dulcinea Del Toboso'ya aşkının bitmiş olması. Bunları duyan şövalyemiz elbette çok öfkelenir, yemeğini yarım bırakır ve öteki odaya doğru bağırarak konuşulanların aşağılık birer iftira olduğunu haykırır ve bu iftira edenleri hemen tek etek dövüşe davet eder. Yan odadakiler gelince anlaşılır ki ortada bir ikinci cilt dolaşmaktadır ve bu ikinci cilt yalanlarla doludur. Aslında burada Cervantes kendi yapıtının başarısı üzerine bir devam romanı yazan Avelenada'dan söz etmektedir. Ama bu sahne ilginç bir kurgusal deneye dönüşür. Çünkü iki kurgusal karakter, kendi haklarında yazılmış başka bir kurguyu yassımakta, o kurguyu yalanlamak üzere de kendi kurgularını öne sürmektedirler. Hatta Don Quixote, sırf bu sahte kitabın yazarını mahcup etmek için rotasını değiştirmeye karar verir ve Zaragoza'ya gideceğine Barcelona'ya doğru yola çıkar. Ama sahte Don Quixote, gerçek Don Quixote'un peşini bırakmaya niyetli görünmemektedir. Bu kez Barcelona'da da bir matbaada Lamançalı Asilzade Don Quixote'nin ikinci kısmının basılmakta olduğunu görür. Yapacak bir şey yoktur. Canı son derece sıkkın matbaadan ayrılır. Ama kurgusal gölgelerinden ya da sahte ikizlerinden henüz kurtulamamıştır. Köyüne son dönüşünden önce konakladığı bir başka handa gene onunla karşılaşır. Tabii gene dolaylı olarak. Bu handa Don Alvaro Tarfe diye biriyle tanışır Don Quixote ve ona hemen kitabın ikinci kısmında geçen Alvaro Tarfe olup olmadığını sorar. Aldığı yanıt şudur. ''Ta kendisiyim'' dedi şövalye. ''Bu öykünün baş kahramanı olan Don Quixote benim çok yakın arkadaşımdı. Onu köyünden çıkaran ben oldum. En azından Zaragoza'da yapılan mızrak dövüşüne benimle birlikte gelmeye ben ikna ettim. Gerçekten de çok iyiliğim dokunmuştur kendisine.'' Cüretkarlığı yüzünden sırtına kırbaç yemekten kurtardım onu. Görüldüğü gibi Don Quixote'un sırf sahte kitabı yalanlamak için Zaragoza'ya gitmemi de etmemiştir. Öteki Don Quixote onun peşini bırakmamaktadır. Şöyle bir öneride bulunur Don Quixote Alvaro Tarfe'ye. Sevgili Senor Don Alvaro Tarfe, hayatımda Zaragoza'ya ayak basmadım. Hatta bu hayali Don Quixote'nin o şehirdeki mısrak dövüşlerine katıldığı bana söylendiği için... Ben şehri bile gitmek istemedim. Yalanını ortaya çıkarmak istedim. Kısacası Senor Don Alvaro Tarfe, şöhretin dilinde gezen Lamançalı Don Quijote benim. Benim ismimi gasp etmeye, benim fikirlerimle şöhret kazanmaya kalkan o zavallı değil. Zat-ı bir şövalye olarak yalvarırım. Bu köyün belediye başkanının huzurunda bir açıklama yapın. Beni bugüne kadar hiç görmemiş olduğunuzu ''Benim ikinci bölümde yazılan Don Quixote olmadığımı, silahtarım Sancho Panza'nın da zat-ı tanıdığı Sancho Panza olmadığını belirtin.'' ''Bunu memnuniyetle yaparım.'' diye cevap verdi Don Alvaro. ''Aynı anda iki Don Quixote ve iki Sancho Panza görmek çok şaşırtıcı. İsimleri tıp atıp aynı, hareketleri taban tabana zıt. Tekrar söylüyorum, teyit ediyorum, gördüklerimi görmedim, başımdan geçenler başımdan geçmedi.'' İşte Cervantes'in gerçekten büyük zevk alarak oynadığı bu yanılsama oyunlarıdır ki postmodern edebiyata sonsuz esin kaynağı olmuştur. Bunlardan bir örnek Pirandello'nun Altı Karakter Yazarını Arıyor adlı oyunudur. O oyunda da aynı bu sahnede olduğu gibi metin dışında kalmış karakterler metinselleşmeye çalışırlar. Çok güzel öyküleri vardır, gerçektir öyküleri ama bunları kurgusallaştıracak yazarları yoktur. Aynı Don Albaro Tarfe'nin gerçek sandığı kendi öyküsünün yalan olduğunu anlaması ve gerçeğinin yazılması için yazarını, yani ikinci kısmı yazmakta olan Cervantes'i araması gibi. Sanki bir kurguya göre başka bir kurgunun, bir metre göre başka bir metnin daha çok gerçeklik iddiası olabilirmiş gibi bir ironiyi de atlamayarak. Yel mi mi?